Üç Dilenci Birinci Dilenci Bakmayın şimdi tek gözümün kör ve yüzümün köse olduğuna. Babam büyük bir şahtı benim. Amcam da öyle. Benimle aynı günde doğan bir oğlu vardı. Bir gün onu ziyarete gittim. Sabahtan akşama kadar gezdik, dolaştık, eğlendik. Ertesi gün yine bir kır gezisinde düşünceli bir hali vardı, merak ettim, sordum. Kaygılı gözlerle etrafını süzdükten sonra, ''Sır tutar mısın?'' dedi usulca, ''Evet.'' deyip ekledim, ''Hayırdır?'' Gözleri yerde, ''Beni burada bekle.'' diyerek uzaklaştı. Bir zaman sonra beraberinde güzel bir kadınla çıka geldi. Şaşırmıştım, anlamış olacak ki izah etti. Lütfen şimdilik bir şey sorma. Yalnızca bu kadını al. Falanca mezarlıkta buluşuruz. ''Niçin?'' için demeye kalmadan gitti. Kadınla baş başa kalmıştık. Kulağında küpe, boynunda gerdanlık, bileklerinde bilezik, hafif çıkıntılı burnunda elmas halkayla pırıl pırıldı yabancı kadın. Güzel bir yüzü, selvi boyu, nazlı adımları vardı. Aklımda tuhaf düşünceler tarif üzere yola koyulup mezarlığı bulduk. İkimiz de suskun amca oğlumu beklemeye başladık. Birazdan o da geldi. Eliyle bir mezarı işaret ederek kendisini takip etmemizi istedi. Mezar başına ulaşınca eğildi. Yumuşak elleriyle toprağı eşeledi. Demir bir kapı belirdi toz toprak içinde. Kapıyı yavaşça açtı. Aşağı doğru inen, Karanlıktan dibi görünmeyen bir merdiven göründü. Kadını alıp inerken bana sıkı sıkı tembih etti. Kapıyı kapatıp üstünü harçla örtüver lütfen. Olan bitenin merakı içindeydim. Hakkını helal et amcaoğlu diye ekledi. Dalgın dalgın helal olsun dedim içimden. Duydu mu emin olamadım. Saraya dönerken yol boyunca amcama ne diyeceğimi tasarladım. Vardığımda yoktu amcam. Emrindeki adamlarıyla ava çıkmış. Akşama doğru için için pişman oldum. Gece boyu uyku tutmadı gözlerimi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kalkıp kimseye görünmeden mezarlığa vardım. Dünkü mezar taşını aramaya başladım sabırsızca. O mezar senin, bu mezar benim dolaştımsa da bulamadım bir türlü. Canım felaket sıkkındı. Amca oğlumu bir daha göremeyeceğimi düşündüm ohan. İçim içimi yedi, kahroldum. Yüzümde hüznün bin bir tonu, çaresiz gerisin geri döndüm saraya. Ne yemek istiyordu canım, ne içecek? Varıp gittim odama. Bütün gün boyunca amca oğlumu düşündüm, durdum. Sabahleyin bir daha gittim. Ertesi sabah bir daha, bir daha derken tam bir hafta boyunca karış karış gezdim mezarları. neki kapısını kendi ellerimle kapatıp üstüne harç koyduğum mezar taşını bulamadım. Öte yandan günlerce oğlunu arayan amcamın kederli yüzüne artık daha fazla bakmaya kıyamadım, bildiklerimi zehir zıkkım gibi yutarak baba ocağına doğru yola üzüldüm. Kötü haldeydim. Öyle ki dokunsalar handiyse yıkılıp devrilecektim. Üzüntülü ve dalgın bir halde şehrin kapısından içeri girer girmez bir sürü insan üzerime saldırıp beni tartaklamaya başladı ansızın. Ağzım kan revan içinde, Şehzade olduğumu söyleyince bu kez daha beter dövdüler. Bu sefer ah vah edip can acısıyla yalvardım bu zalimlere, bırakmadılar. Yerde süreye sürüye vezirin yanına götürürlerken, aralarında konuşurlarken duydum. Meğer vezir olacak hain adam bir tuzak kurup babamı tahttan indirmiş. Bununla da yetinmemiş, sevgili anneciğimle canım babacığımı katlettirmiş. Yazgımın talihsizliğine hayıflanarak başıma bundan sonra daha ne kötü şeyler gelecek diye düşünürken, alçak vezir sırıta sırıta çıktı karşıma. Her yerim ağrıyordu, yüzüm mosmor, gözlerim patlak, kemiklerim sızlıyordu. O an aklıma geldiydi. Bu vezir vaktiyle bana düşman kesildiydi şöyle ki, bir gün ava çıkmıştım. Ağaçların birinde bir kuş görmüştüm, derhal yayımı germiş, okumu doğrultup kuşa doğru fırlatmışken, Nasıl olduysa oldu, hedefini şaşıran ok, vezirin sol gözüne girdi. O olaydan sonra tek gözü kör kalmıştı alçağın. Oysa Allah biliyor ya, kötü, art niyetim yoktu, kazaydı elimden çıkar. Her ne kadar dil döktüysem de anlatamadım. Gücü yetmediği için içten içe bana kin beslediğini ben de biliyordum ve fakat bunca yıl sonra bu kin geçer diye düşünmüştüm. Demek ki geçmemiş. Neyse, beni görünce küplere bindi alçak hain, eline aldığı sivri temrenli bir okla sol gözümü çıkardı yuvasından. Onca dayak, onca acı, dayanamadım, bayılmışım. Yüzüme su serptiler, kendime geldiğimde elinde kılıcıyla celladı başımda dikilmiş gördüm. Vezirin çirkin sesi uğul diyerek giriyordu kulaklarıma, ''Al şu pisliği mahsene indirip kellesini uçur.'' Cellat beni sürükleyerek çıkardı dışarı. Merdivenlerden ancak düşe kalka inebildim. Yalvardım, yakardım. Ah vah edip ağladım. Meğer feryatlarım yumuşatmış yüreğini. Babamın celladıydı. Dik bir sesle. Geçmişin hatırına seni bırakacağım ama bir daha görünmeyeceksin buralarda deyip sıkıca tembihledi. Eğer vezir seni öldürmediğimi duyarsa karşılığında benim kellemi koparır ona göre ha. Naçer bitkin bir halde saraydakilere görünmeden gizli bölmeyi geçerek çıktım ormana. Tek bir çarem vardı. O da amcam. Hava bıçak sırtı gibi soğuktu. Annemle babamın öldüğüne mi yanayım, kaybolan amca oğluma mı, yoksa bütün varlığımı yitirdiğime mi, kısası tarifi imkansız acılar içindeydim. Tek teselliğim, celladın insafıyla canımı kurtarmamdı. Züğür tesellisi dedikleri bu olmalıydı. Kemiklerimi titreten ayazda, ayak çıplak, alın açık, üstüm başım perişan halde düştüm yollara. Kurda kuşa yem olmak vardı kaderde, o an ölmeyi diledim mevlamdan. Öldürmeyen Allah öldürmüyor işte. Gece gündüz yürüye yürüye, amcamın diyarına ulaşabildim nihayet. Şehrin kapısından girerken beter haldeydim, bayılmışım. Beni tanıyanlar çıkmış, alıp saraya götürmüş. Bütün gün sayıklamış durmuşum. Akşama doğru amcam girdi odaya. Kara haber tez duyulur derler. Kollarıma sarılıp ağlamaya başladı. Bak ben de kederliyim, zira günlerdir kaybolan oğlumu arıyorum diyerek teselli verdi bana. Üzülme yeğenim, gerçi annenle babanı yitirdin ama hiç olmazsa tek gözlüde kalsan canını kurtardın diye devam etti. Sonra dokunaklı sesiyle ilave etti. Ya ben ne yapayım? Oğluma gözyaşı dökecek mezar bile bulamıyorum. Öldü mü kaldı mı bunu bilmemek beni kahrediyor bütün. Amcamın bu hali çok koymuştu bana. İkimiz de yaralıydık. Hem de az uz değil feci halde. Artık konuşmam gerektiğini biliyordum. Oğluyla mezarlığa gittiğimizde, bir kadınla mezarın içine girdiğini, sonraki günlerde pişman olup o mezarı defalarca aradığım halde bulamadığımı söyleyince bir umur parıltısı belirdi gözlerinde. Hadi gidelim belki buluruz. Gittik, inanmayacaksınız ama bu kez buldum mezarı. Aceleyle üzerindeki taşları kaldırdık. Toprağı eşeleyince tozlu kapıyla karşılaştık. Açtık, hızlı adımlarla indik merdivenlerden. Karanlık dehlizi geçtikten sonra bir ışık belirdi öteden. Dar bir kapıdan içeri girdik. Gördüğümüz manzara karşısında gözlerimize inanamadık. Görkemli bir saray duruyordu az ileride. Koşar adım gittik. Avluya varınca amca oğlumu beraberinde götürdüğü kadınla altından bir karyola içinde yatar bulduk. Bir hışımla gidip yorganı çekti amcam. Aman Allah'ım o da ne? Yanmaktan kömüre dönmüş kapkara, kıpkızgın iki ceset. Onları bu halde görünce iyice zıvanadan çıktı amcam. Havaya küfürler savurup cesetleri tekmelemeye başladı. Korktum, afalladım, şaşkınca amca ne yapıyorsunuz diye bağırdım. Gözleri kin ve öfke ateşiyle kızarmıştı. Elinin tersiyle beni bir kenara itip tekmelediği cesetlere bu defa tükürükler saçtı. Tuhaf davranışlarına bir anlam verememiştim. Yere bağdaş kurmuş, titreyen dizlerimi ellerimin arasına almıştım. İki büklümdüm yani. Hızla inip kalkan sırtı bana dönüktü amcamın. Karşıma geçti sonra, bir çocuk edasıyla ağlamaya başladı, kesik kesik konuşarak, ah yeğenim ah dedi, keşke yer yarılaydı da içine gireydim, keşke gök kubbe çatır yayıdı da, altında ezileydim de, tek bunları görmeyeydim. İlkin hiddet, akabinde nedamet, garibime gitmişti. Anlattı, ben de çok üzüldüm, ve hatta onlara alet olduğum için kendime ilendim. Meğer yanındaki yabancı, kız kardeşi sayılacak yakın biriymiş. Vaktiyle bunlar uğru uğru sevişirlermiş. Birbirleriyle evlenmek istemişler. Bu mahkus haber onun da çalınmış kulağına. Ama böyle bir çirkefliye, ahlaksızlığa ihtimal vermediğinden inanmamış amcam. Meseleyi önemsemediği gibi bir daha yanında konuşulmasını da men etmiş. Yeryüzünde bu günahı işleyemeyeceklerine karar veren kardeşler, bu yüzden yer altına inip orada evlenmişler. Sonra mezar zebanileri gelip yaptıklarına karşılık bunları ateşte kızartarak kümüre çevirmiş. Ağlamaktan kan çanağına dönen gözlerini bana dikti amcam ve ''Eden bulur yeğenim. Bak işte onlar da ettiler buldular. Bundan böyle benim ne oğlum ne de kızım var. Öldükleri için değil, işledikleri çirkin günahı düşündükçe çıldıracak gibi oluyorum. Çok ağırıma gidiyor inan.'' Gayrı sen tek oğlumsun artık, dedi. Kalktık sonra, geldiğimiz yoldan geri döndük. Yol boyunca derdini döktü amcam, ağlaştık. Mezarlıktan çıktığımızda birden müthiş bir gürültü koptu dışarıda. Ne oluyor diye seyirttik hemen. Davullar çalınıyor, borazanlar öttürülüyor, atların nal seslerini bastıran halkın naraları gürlüyordu şehirde. Kalabalık meydana doğru koşturan adama ne olduğunu sorduk, Meğer alçak vezir amcamın tahtına göz dikmiş bu seferde. Şehri ani bir baskınla geçirmiş hele. Hain askerlerden bazıları bizi görür görmez atıldılar üzerimize. Amcamı gözlerimin önünde hemen oracıkta katlettiler. Ben güç bela kurtulabildim ellerinden. Beni tanımasınlar için ilk fırsatta sakallarımı kestim. Can havli içinde kaçıp başımdan geçenleri adil ve güçlü halifemiz Harun Reşid'i e arz etmek üzere bu şehre geldim. Sarayı sormuş, tarif üzere yola koyulmuştum ki, az arayla sırasıyla bu iki adamla karşılaştım. Yorgun ve açtık, geceyi geçirecek bir yer arıyorduk, kapınızı çaldık. Gerisi malum. Birinci dilenci hikayesini bitirmiş, dalgın gözlerini yere dikmiş. Su güzeli dinlediği hikayeden gayet memnun görünerek, artık özgürsün gidebilirsin diye ferman buyurmuş. Ne ki dilenci diğerlerinin hikayesini merak ettiğini söyleyip kalmak için izin istemiş. O izin alıp köşesine çekilirken sıra ikinci dilenciye gelmiş, ah vah edip başlamış anlatmaya. Vakit yine sabah oldu. İkinci dilencinin hikayesi yarınki geceye kaldı dedi heyecanlı bir dille Şehrazat. Hükümdar meraklı gözlerle kalkıp gitti. Dinarzat'a baktı ablası. İkisinin de gözleri parlıyordu. Gece oldu, ikinci dilencinin masalına başladı.